Kaçma. Elimizden kurtulamazsın. koşunlar senden hızlı koşar. Ölmek istemiyorsan teslim ol. Sen şuradan kestirmeden önüne yatarsın. Tamam. Sana kaçma dedik değil mi? Dua et sıyırdı. Az aşağıdan gitseydi görürdün. Sanki çok fark edecek. Birazdan öldürülecek olan yine benim. Bunu sen istedin. Kabilemizin tarihinde reise ilk karşı gelen insan sensin. Üstelik o senin baban. Kabilemizde yabancılardan silah alarak reisliğini koruyan, elde değmemiş yeraltı zenginliklerimizi yabancılara peşkeş çeken ilk reis de babam öyle değil mi? Reisimiz kabilemizin modernleşmesini ve gelişmiş ülkeler gibi olmasını istiyor. Tabii ya. Baksana ne kadar geliştik. Artık asileri yakalamak için mızrak kullanmıyorsunuz. Gelişmiş ülkeler size pırıl pırıl tüfekler ve sandık sandık mermi veriyor. Reisinizin atı yok artık. Ona gururlanıp geçsin diye araba hediye ettiler. O da yetmedi ona şoför verip benzin gönderdiler. Bununla da kalmadılar. Bütün bunları siz mutlu olasınız diye yaptılar öyle mi? Hayatımızda göremeyeceğimiz lezzetli konserveler getirdiler bize. <gülüyor> Sizin fiyatınız bir kutu konserve. Reisinizinki de bir araba. Yaklaş. Kabilemizin kurallarını çiğnedin. Misafir dostlarımıza saldırdın. Neden? Onlar benim dostlarım değil. Sizin de dostunuz olmadıklarını iş işten geçtikten sonra anlayacaksınız. Hmm. Baba'nın reis olmasına güvendinse boşuna güvendin. Kabilemizde adetler şimdiye kadar değişmedi, bundan sonra da değişmeyecek. Baban olmam cezanı affetmeyecek. Ben kimseye güvenmedim doğru bildiğimi yaptım Yazık sana Beni oğlunu öldüren ilk kabile reisi yapacaksın Halbuki ben sana ne kadar güvenmiştim Onca çocuğun içinde tahtıma seni layık gördüm Amerika'da tahsiği görüp ülkene yeniliklerle dönmeli beklerken Sen yabancı düşmanı oldun çıktın Ben onları sizden iyi tanıyorum Onlara hayran olarak gitmiştim Amerika'ya eğer eğlencenin lüksün arkasındaki yüzü araştırmasaydım... ...şimdi ben de sizler gibi onları alkışlardım. Laf bunlar! Daha ne kadar böyle vahşi yaşayacaktık? Bak bize silah verdiler. Kabilemize otomobil verdiler. Sizi sevdikleri için mi verdiler? Silahları kendi güçlerini koruyan otoritenizin devamı için veriyorlar. Artık Afrika kurak. Neden? Ormanlarımızı kırıp yerine işçiliği çok olan pamuk ektiriyorlar bize. Bu yüzden bulutlar Afrika'ya uğramaz oldu. Eski yağmurlar neden yağmıyor? Kazmamız bile yokken onlar modern araçlarla gelip yeraltı zenginliklerimizi yüklenip gidiyorlar. Karşılığında da lezzetli konserveler ve süs eşyaları getiriyorlar size. Söylediklerim doğru olsa bize iyi insan olalım diye koskoca Raip Efendi'yi gönderdiler. Bak bir sürü incil gönderdiler. Tabii. Onlar gelmeden önce bizim incilerimiz onların incilleri vardı. Şimdi onların incileri, bizimse incillerimiz var. Ben pişman olmanı beklerken sen daha da ileri gidiyorsun. Son sözlerimi söylediğimi biliyorum. Bağışlanmak da istemiyorum. Serbest kalsam yine onları Afrika'dan çıkartmak için mücadele veririm. Senin için ne ifade eder bilmiyorum ama şu kadarını söyleyeyim. Bilmeden taklit ettiğimiz gelişmiş ülkeler yeryüzü kaynaklarının yüzde seksenini kullanıyorlar ise dünya nüfusunun sadece yüzde on altısı. Sana son defa soruyorum. Pişman mısın? Hayır. Bağlayın. Son isteğini söyle. Nijeryalı Muhammed Emin adında bir arkadaşım vardı. Ona mektup yazın. İşte adresi. Mektup kağıdına şunu yazın. Haklıydım. Tamam. Tamam. Bu isteğini yerine getiririz. Bir kere daha soruyorum. Pişman mısın? Hayır. Ateş!